Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta peygamberimizin aile Hazretleri'nin çocukluğu, gençliği ve evliliği konusuydı. Bugün inşallah nasıl oldu inşallah ya devam ediyoruz bu konu inşallah. Peygamberimizi tabir ne kadar tanısak. İnşallah o kadar severdim muhteremler. Yani imanın kemali Mutlaka peygamberimizi tanımak ve sevmek yolundan geçiyor. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de "Sebilla kul ilahull ve la ilaha ise değil inşallah" öyle abiyoruyor. Habibim onlara söyle eğer Allah Teala'yı seviyorsanız فَتَّبِعُونِ bir bakanlığı. Bana tabi olun bir peygamber. Bunun için peygambersiz hiçbir şey olmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam adetleri elhamdülillah evlendi. Bir yuvasılı peygamberimizin de O güne kadar hep yetim kaldı tabi. Amca elinde kaldı, yenge elinde kaldı. Her ne kadar amcadan, yengeden, şefkat gördü ise de, tabi yetimdi, onu büyüktü. Elhamdülillah, evlendi, eşi oldu, hanımı. Sonra tabi Mevlamına çoluşluk gördü elhamdülillah. İva'ya kavuştu. Ama, belki de normal bir insan için yeterlidir bu durum. Mutluluğu için. Öyle, bilhassa hem güzel, hem akıllı, zeki, iffetli, hayalı ve zengin bir kadına sahip olmak normal bir kişi için yeter olabilirdi, mutlu için. Ama Peygamberimiz, tabi onun için yaratamamış Peygamber Muhterem'dir. O bunlar hatta bir tatmini olamıyordu. Onun gönlü, onun ruhu arştan genişti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 35 yaşlarına geldiği zaman Mekke mükerremede bir olay meydana geldi. Şöyle oldu. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri kabe Kabe'yi bina etmişti oğlumla beraber. O günden ta Peygamberimizin o yaşına gelene kadar zaman içerisinde kabe Muazzama hiç elden geçmemiş, tamir edilmemişti. Aradan tabii binlerce yıl geçti aradan. Ee, yağmur yağıyordu, sel geliyordu. Kabe'yi muazzama, epey hasar görmüş, harap olmuştu. Toplamda Mekke ile ilgili Dediler ki, eğer bir elden geçme olmazsa, bakım olmazsa bu Allah'ın evi yıkılabilir dediler. Ne yapalım? Toplandı Mekke gelenleri ve karar verildi Kabe'nin duvarlarına yıkılıp yeniden yapılmasına baktılar ki tamir, imkansız tamir yapmak çok harap olmuş Kabe muazzama Mekke'lerin hepsine birden Kureyşi derler Kureyş kabri mesut derler. Bu Kureyş'e senede dört kol vardı. Dört kabile vardı. Her kabile Kabe-i Muazzama'nın bir duvarını yıkıp yapmayı üzerine aldı. Toplandılar. Her kabile'nin ileri gelen akılları, yaşlara başlamak üzere eli iş tutan güçlü kuvvetli gençler toplandı. Kabe'yi çevrediler şimdi, dört tarafını geçtiler. Şimdi sıra geldi, yani tabii yıkım işi şimdi. Ama korktular şimdi. Kimse eline varmıyor, ötürü parkıyor. Bu Allah'ın evi. E Biz bunu yıkarsak başına bir şey gelir diye. Özellikle şil vakası olmuştu, olay olmuştu. Otobesi önce ondan olmuştu. Hayatta o insanların çoğu da o olayı gözleri gördükleri için onda bir işte korku vardı. Ebrehe ordusu Kabe'yi yıkmaya gelince helak olmuştu, bunu görmüşlerdi. Bu için kimden cesareti yok Kabe'yi bir kazma vurmaya. Bu şekilde o günü ilk günü öyle geçti. Aralık işte bir heyecan yapalım, yapmayalım Allah nevidir. Nasıl mı yıkabiliriz diye o gün öyle geçti. İkinci gün toplandılar, Yerine kazma kürekleri, ama yine kimse yanaşıp da kabe muazzamaya bir kazma balosu vuramıyor, yıkamıyor duvarlarını. Üç gün dört gün geçti. İşçinin de en yaşları vedi mugreydi. Ebu Jelal dayısı oldu kendisi. Benim mahzum kolundan. Ve dedi ki arkadaşlar dedi şimdi diğer bütün insanlara bizim amacımız niyetimiz bunu yıkmak değil. Yeni de yapmak. E bunun sahibi Allah biliyor yönetimizi. Bize bir zarar gelmez bundan. Biz bunu yıkalım. deler ki öncesi siz başlayın bakalım. Benim masum kabilesi başlayın bakalım. Hadi yürü yavrularım dedi gençlere. Yürüyün bakalım. Korktular ama. Dediler ki şimdi ya veli dediler. Senin nasıl sonra da yaşlısın. Öyleyse mi başla bakalım dediler. Sen bir bakayım kazmayı, dur bakalım bu duvarlara. Eğer sana bir şey olmazsa, sen biz de başlarız dediler. Bu peki dedi. İskeriden çıktı, üstten duvardan, artık ilk başlangıda korktu, evet titredi, ama Allah bunu biliyor, dedi, vurdu kazmayı böylece. Açları falan epey açtı. Ama herkes bakıyor heyecanda. Nefesler kesildi. Bakanım bir şey olacak mı? Bakıyorlar bir şey olmadı. O günü tek başına yaptı. Kimse yapamadı yine bir şey. Dediler ki şimdi bu akşam bekleyelim bakalım dediler. Eğer bu gece Velid bin Mugre'ye bir şey olmazsa yarın haber bu şekilde giriştirdiler. Öyle karar verdiler dağıldılar. Sabah oldu. Yen toplamda baklar ki de bir şey olmamış hiç. Sapa sağlam. Derler bu işlemi bir zarar yok. Allah'a izniyet edildiler. Bunun üzerine hep birden giriştiler. Dört kabile, dört yıktılar. Temele inildi. Temele inildi. Büyük bir taş çıktı. Yeşil taş çıktı. Kaya içinden. İbrahim aleyhisselamın yaptığı temel. Oraya gelince ne kadar vurdular Kazma, kürek, ne varsa alet ellerinde o taşı kıramadılar, yeni oynatamadılar. Bunun üzerine uzun bir odun kısı kaldılar. manivela şeklinde yine oynatan diye. Hepsi birden bana bas, basınca, asınca taş yerinden hafif oynadı ama mekke sallandı. Deprem oldu gerçekten. Hemen korktu karşıda dağlar bunlar. Derler ki Allah re'de buna izin vermedi dediler. Temeliğine kalsın üstünü yapan dediler. Dört kabile, her kabile kendi duvarını, adın dört duvar, mekiyim diyorum. Kabilenin muazzama, her kabile kendi duvarını görüyorlar. Bir buçuk metre içe ulaşıldı. Şimdi bir rükün var, doğuya bakan rükünde orada bir taş vardı. İsmi Hacerül Esvet Taşı. O taşın da kutsal taş olduğunu biliyorlar. İsmail Arslanmen gelen, böyle babana ola gelen sözlerle bunu biliyorlar. O taş kutsal bir taş. Oku o taş aslında cennetten gelen bir taş. Hacerların taş demektir. Esvet de kara taş demektir. Aslında o taş beyazmış. Yakut taşı. Cennetten gelen yakut taşı. Şimdi burada bir konu var. Şimdi burada araya girdi. Peki cennette taş var mı? Muhteremler. Cennet maddi alemi. Bunu böyle bilelim. Yani cennet maddi alemi cennet. Tabi cennette taş var muhteremler. Yalnız cennetin taşı toprağa Dünya taşlığına benzemiyor. Cihayetlerin taşları yakut, zümrüt, inci, mercan, gümüş, altının taşları. Başı yok. Orası. Orada başka maden yok cennette. Yani cennetten bakır, demir yok cennette. Yalnız taşları yakut, zümrüt, inci, mercan, gümüş altından taşları. Yine de dünya altınla gümüşten benzemiyorlar ama. Onların her birinin özel bir kokusu, özel bir renkleri var onlara. Bu hacetli taşı da aslında cennetine gelince bembeyaz yakut taşıymış. Bakı zaman kar gecelere. geceleri. Tabi zamanla o vahşi insanlara, günahkar insanların ona el sürmesi, sürmesi sonucu bu taş kararmış. Gerçi gene kara değil, Kahverengimsi, rengimsi, böyle tatlı çikolata renginde şu anda, ama özel bir kokusu var muhteremler. Kim bilir kaç binlerce yıl cennetten geliyor, taşın geldiği olduğu, öyle olduğu halde yine ona bir kokusu var. Özellikle ona bir şey sürünce, eğer filan da sürününce koku daha yayılıyor, şey. yayılıyor. İşte o zamanki Araplar, Heri önce bunlar da bu taşın cennetten geldiğini, kutsu olduğunu biliyorlarmış. Bir buçuk metre örüldü duvarlar, sıra o taşın korumasına geldi. Şimdi dört kabile arasında bir tartışma çıktı aralarında. İtiraf çıktı. Her kabile diyorlar ki şimdi, Efendim biz daha kalabalıkız kızıyor bazısı. Bizim hakkımız diyorlar bu şeref. Geri kalkıyor. İşte bizim şeyliğimiz var Mekkelilere diye böyle. Ardana bir övünç iftihar vesilesi oldu. Tartışma oldu. İlla bu taşı koymak bizim hakkımız diye. Dört kabile arasında. İş tartışmayı aştı. Tekme yumrağa iş dönüştü. iş kavgaya dönüş derken... Kılıçlar çekildi şimdi. Zaten Mekke mühimde dört kabile var. Dört kabile girmek üzereler şimdi. Kılıçlar şekilde. Hemen kalktı ileri gelen akıl birkaç açıklılar. Dediler ki durum bakalım dediler. Eğer dediler aramızda iş kılıçla da kalkışılırsa artık bu işin sonuna gelmez dediler. Mekke mükerreme de tehlike -te kalmaz. Bunu halledeme başka şekilde durun bakalım, oturduk gençler toplamda birkaç tane yaşlıları her kabileden, işte bir müzakere ediyorlar aralarında bu işi nasıl çözelim, kansız diye, dedi ki işlenen birisi, şöyle yapalım dedi şu kapıyı gösterdiği bir kapı var, beni şeybe kapısı diye, şu kapıdan dedi, şu anda ilk olarak kim girerse onu hakem tayin edelim ne karar verirse onu kabul edelim. Tamam mı? Tamam dediler bu sefer. buna karar verdiler Kim verirceği belli tabi şimdi. Otururlar, bekliyorlar. Aradan biraz geçti. Bakırlar biri geliyor ama gelen Peygamber Ali Hazretleri. Daha Peygamber değil. Ama ismi Muhammedül Emin. Emin güvenilir Muhammed isimde ben. O güne kadar Peygamberimiz'in tek bir yalan sözü duyulmamış Peygamberimiz. Her açıdan güvenilir kimse. Herkes sevinirler. Peygamber kapıdan geldi, onlarda da geliyor. Kalklayın ya. Dediler ki ya Muhammed eller. Aramıza bir ihtilaf var. Sinâkim yapmaya karar verdik. Sen hakimsin, karar ver. Ve konu ne konuşuyor? bu mübarek taşının yerine konması. Hangi kabile bunu yerine koysun? Aramızda tartışma bunun için böylece. Peygamber içine bakındı. Sonra Peygamber üzerindeki çıkardığı sırtındakini peygamber. Rıda diyor böyle. Üzerine giydiği Onu çıkardığı giydiğini yere koydu. Peygamber Aleyhisselam adetleri mübarek iki eliyle aldığı acı taşını onun üzerine koydu. Bir kişinin dört kabileye her kabileye de bir kişi gelsene de tutsun bir ucundan ortada. Hacı taşı. Her kabreden bir kişi tane seçildi. Tuttular bir ucunu. Tuttular böyle. Kaldırın bakalım. Kaldırıldılar. Tam duvar gelince Peygamber durun bakalım ve durdular. Peygamber eli aldı, Yerine koydu. İş hal olmuşsa oldu böylece. Hep, hep buna memnun oldular. İş güle dönüşmedi. erken. bir de şu var bunda. Allah Teala buna nasip etti. Peygamberimize müftu taşın var. Taşı, taşı ben taşı taş yana konmuş oldu. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın tabihati yaşı 40'a doğru gidiyor. Her peygamber zaten doğuştan masumdur mu Bu peygamber sıfatıdır, masum sıfatı. Hiçbir peygamber ne şulukluğunda ne gençliğinde böyle kesinlikle günah işlemez, günah işlemez. Peygambarsın Peygamberler. Tabi bu arada Peygamberimizin başka bir özelliği var. Peygamberimizin son Peygamber olacağı için onun daha güzel yetişmesi gerekiyordu. Bu için Peygamberimiz Allah Teala'nın özel yetiştirme terbiyesi idi Peygamberimizde artık Peygamber'in Aleyhisselam bazı şeyler açıkça görünmeye başladı Peygamber'imize. Peygamber'in dışarıya çıkanlar bazen bir nur şeklinde bir görüntü oluyor Peygamber'imize ve Peygamber'in selam veriyor Peygamber'imize. Bazı ağaçlar, bazı taşlar Peygamber'imize selam vermeye başladılar özellikle bazında melekler, bazı melekler cevraliyle, başka melekler bazen da açıkça görmeye başladılar. Neden bu oluyor? Yani peygamber o yöne alışması için alıştırılma yapıyor, peygamberle yapar. Tabii bu arada peygamberimiz Aleyhisselat maddeleri dünyadan koparıldı peygamberimizin kalbi muhteremler. Geçen hafta demiştin. Peygamber'in Aleyhisselam Hazretleri eğer yaşına uygun bir genç hanımla evlenseydi tabi Peygamberimizin bu işi çok zordu. Çok zor peyniriz. Zordu böyle. Allah öyle bir nasip etti ki allah Teala hep bununla tabi özellikli takdirin dünyada uygulamaya geçilmesi bunlar. Kaderin. Hz. Atici Kübra Validemiz her açıdan Değil ki bir aile yönetecek Mekke yönetecek bir insanmış malı, mülkü var ahlakı, ifreti, hayası aklı, zekası her şeyi böyle bunda üzerinde ahlakı, huyu her şeyi güzel tabi geçen hafta geçtiği gibi rüyada da gördüğü için durumu peygamberimiz kendisinden bilmiyor peygamber olacağını ama Hatice annemiz o peygamberliği bekliyor ama gördü rüya için. Bekliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne 40 yaşına yaklaşınca altı ay her gece açık, net rüya gösterilmeye başlandı. Bu da bir nevi vahiy olmuş oluyor böyle. Yani vahiyen bir kolu da rüyayı sadıka deniyor bana. Ertesi günü ne olacak? Peygamberimiz kimle görüşecek, başına ne gelecek, ne oluyor olacaksa, onları aynen Peygamber rüyada görürdü böyle. Kişi şahıslar görürdü. Hiç tabire gerek kalmadan aynen çıkardı bunlar. Sonra Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne yalnızlık sevdirildi Peygamberimize. Yani onu Mevlam artık çekip alıyor. Buna cezbe dönüyor. Tasavvufta cezbe dönemeli. Ruh Mevla çekilir, işte. çekilir. Peygamber ruhu artık Allah-u Teala'ya çekildi. Ruhu çekildi. Peygamber Aleyhisselam maddeleri ne evinde oturabiliyor, ne hanımınla sohbet edebiliyor, ne çocuk çocuğunu, kızlarını filan sevebiliyor, ne dışarıda avunabiliyor Peygamber Aleyhisselam. Peygamber işinde ilahi cezbe, işinde muazzam aşk-ı ilahi Gün alemi yanıyor. Peygamber o hallere geldi. Peygamber dayanamadı bu duruma. Dedi ki Hatice valimize Ya Hatice sana bir şey söyleyeceğim. Ama sakın ben yanlış anlama dedi. Elimde olmadan irademin dışında bana bir yalnızlık sevdirildi elimde olmadan. Peygamber yürüyor. Mekke'nin dışından çıkmak yalnız kalmak istiyorum ama ne olur Hatice, yanlış anlama beni, yani senden kaçmıyorum sakın, bak diye. Tabi Hatice Validemiz, her bakımdan olgun kişi. Peygamber zaten bu şeyini bekliyor. Olur Ya Muhammed hiç seni üzülme dedi böyle. Hemen onun çamaşırını hazırladı. Bir tarbaya onun azlığını, yiyeceklerine koydu. Ya Muhammed, istediğin yere git, istediğin kadar kal, Sakın arkanda evinde gözün olmasın. Ey ben yönetiyorum. Sen Allah'ın takdirindesin. Ben buna biliyorum. Git dede böyle. Peygamber Aleyhisselam adetleri artık o anda Peygamber kendi bilmiyor Peygamber Buna tasavvufta fena fillah deniyor. Fena fillah diyor. Her peygamberin zahir nübüvvet batını velayet her peygamber her peygamberin dışı, zahiri, ve peygamberlik hali. Her peygamberin batını, gün alemi ise velayet, veliullah halindedir. O mağamdandır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri önceki peygamberler gibi başka peygamberin özel öğretimine yetiştirilmediği için Allah'ın özel gözetimini peygamber bir anda peygamber Aleyhisselam Hazretleri Fena fillah halinde. Fena fillah. Ne demek bu muhteremler? Fena, fanilik. Yokluk anlamına gelir böyle. Filla, Allah yolunda kişinin yok olması. Yokluk makamı. Yani kişi o anda, bu tabi evladı olabilir böylece. Hatta bir kişi, bir Müslüman, salih, müttaki tekvai bir kişi, kendini Allah-u Teala'ya tam verebilse, haramdan, günahdan sakınıp e, her şeyi unutup kendi allah Teala verebilirse bu fenafillah makamının bazı halleri o kişide bilirmeye başlar. Kuldan irade alınır. Kul kendini bilmez böylece. Kul bedeni unutur. Her şeyi unutur. Kulun böyle aklı, fikri, hayali, gönlü Allah'a de yanar. Başka bir şey bilirmez kul bedeni için. bu derece derece gider tabirece tabi peygamberimizin fenafillah makamı evliya makamına benzemez tabirece peygamberimiz aleyhisselam adetleri azını aldı koltuğuna omuz ve torbasını aldı evinden çıktı ne diyecek ne diye şimdi şöyle bir etrafına bakındı her taraf karanlık her tarafta bir zulmât var, sıkıntı var her tarafta. Böylece tek bir şey var, nur dağına doğru onu çeken bir cezbe var. Peygamber'e, Peygamber, Peygamber Hazretleri, irade dışında, elinde olmadan nur dağına doğru yürümeye başladı. Bir rahatlama kendisine böyle oldu böyle. Nur dağına gitti, üstüne çıktı, tam üzerine zirvede bir mağara. Küçük mağara mı? Tam bir mezar elinde. En el olarak ben Mezar elinde bir mağara. Tabi bu ezelde onun için yazılan bir mağara. Öyle takdir almış ben size. Peygamber maalesef deri o mağaraya girip içine Nasıl oldu? Nasıl ki bir çocuk annesini kaybeder de yolda kalabalıkta ağlar. Anne anne anne diye ağlar ağlar. böyle. Yurtunluğu çocuk Annesi bu anı kullanıp gidince bir rahatlarsa aynı da peygamber otururlar. Peygamber Ali mağaraya girip içine oturdu pek bir rahatlama gibi itminat, tatminat oturdu. Peki ne oturuyor peygamber oradan mağaradan otururlar? Tabi o anda henüz daha peygamber değil. Ona Allah emri daha bildirilmemiş. Tabi namazı yok peygamberimizin, orucu yok ibadetleri yok. Kuran da gelmemişti. Tabi Kuran da okumuyor. O anda Peygamberimizin tek ibadeti tefekkürdü. Tefekkür, tefekkür böylece. Şey. Peygamber yerlere göklerine bakıyor. Bir alem var. Bir denge düzen var böylece. Şey. Alemde yıldızlar, ay, güne, insanlar doğuyu, ölüye gidiyor. Bunların yaratan, yöneten allah Teala'yı Allah biliyor. Peygamberimiz biliyor tabii. Allah Allah'ın kudretini peygamber düşünüyor. Peygamberimiz tefekkür yani peygamberimizin bütün her şeyi duyuları, gönlü, kalbi Allah-u Teala'ya vermiş, kendi kalbi bu şekilde. Peygamber bir zaman orada kalıyordu, yine evine geliyordu Peygamber. aynısını yapıyordu, çamaşırını değiştiriyordu, yine alıyordu azını, oraya gidiyordu. Tabi her zaman böyle e, art bed insanlar var. Şimdi geldik kadınlar Hatice Validemize. Dediler ki ya Hatice dediler. Bak sen Muhammed ile evlendin. Bütün malına teşlim ettin. Ona kanat giriyorsun. Onu o kadar seviyorsun. Bak Muhammed'in Muhammed'in seni görmek istemiyor. Senden kaçıyor dediler. Hatice alemize. Şey dedi. La la Yok hayır hayır dedi. Onu ben dedi. O Allah'ın kulu o dedi. O böyle yapmaz böyle dedi. Onlar şey yapmadı. Bu şekilde bir zaman Peygamber e devam edebileceği yalnızlık peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yani peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin gönül alemi de bu şekilde olgunlaştırıyor Allah tarafından böyle. Yani o anda Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri her an, her nefesinde peygamberimiz bir manevi derece alıyor Peygamber için. Manevi alıyor ki ta ki vahi. Alma durumuna gelebilsin Peygamberimiz. Bir gün rebir ayıydı yani Peygamberimizin doğduğu ay ve doğduğu gününde partisiz sabaha idi. Peygamber Aleyhisselam dedi re, artamekini unutmuş Peygamber Aleyhisselam. yani bir Allah Peygamber. Peygamberimizin bütün hücreleri, bütün netafet Peygamberimizin Allah diye Allah derken peygamber birbirine peygamber berişe. Bir o durumda bir ses duyuldu. Çok gür ama nurda sarsıldı. Ya Muhammed diye. Bir ses. O kadar ses ki yani göğüreme belki birkaç bin katı öyle muazzam bir ses geldi, nurda sarsıldı. Tabi peygamberimiz de bir sarsı peygamberimize böyle sağa sambahtı peygamberimiz kimse yok ama başını kaldırdı göğe baktı yerle gök arasında kaplayan yeni bir varlık Cebu Aleyhisselam da peygamber yeri göğü ama öyle bir varlık muazzam bir varlık ona göre peygamberimiz tabi korktu peygamberimiz her peygamber korkar bu şekilde ben korktu Cebu Aleyhisselam aşağı indi Küçüli Peygamber yanına geldi. Dedi ki: "Ya Muhammed, ikra. Oku. Oku." dedi. Peygamber şöyle buyurdu: "Ma ene bir kariin." Bir okumasam bilmiyorum. Şimdi burada bak bir hikmet var. Hikmet işiyor. Eğer peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri okuma yazma bilseydi 100 hatta ders görseydi ne derdik o zaman insanlar e kendi yazım kuran derlerdi. Onu Allah yetiştirdi. Peygamber o buyurdu, "Ma ene bir kariin." Bir okumasını bilmiyorum. Tekrarce Aleyhisselam "Oku Muhammed." Oku ya Muhammed dedi. Peygamber sıktı onu sıktı. Aldık hocam Peygamber'i sıktı. O kadar sıktı ki, peygamberimizi, saygı peygamberimizi eklemli koptu bela. Karga kırıldı böylece. O şeyi sıktı böylece. Yani peygamberimizin son bir toparladığı peygamberimize o makamı geçiş için Cebrail selam yine bıraktı ikra dedi. Yine okum bilmiyorum deyince üç sefer sıktı bıraktı. Ondan sonra işte ayeti ilk ayet vahiy okum başladı. Bismillahirrahmanirrahim İkra bismi rabbik Ayetine geldi. Yani ikra, oku, oku Muhammed. Emir hazırdır muhatabına. Oku ya Muhammed. Neyle okuyacak ama? Bismi rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Yani okuyacağın zaman besmele'ye çek, besmele'ye an, öyle oku. Ellezi <gülüyor> halak. Öyle, öyle Rabbin ki halak. O Rabbin yaratıcıdır, yaratır. Yani yaratan Rabbinin ismi alarak ölü oku. Burada allah Teala'nın yaratıcı sıfatı burada geldi. Yani odur yaratan. Kim yaratıyorsa odur senin Rabbin. Onun ismini an, ölü oku. Arkada Mevla Şeala buyurdu. Halakal insane min alak halikal <gülüyor> insane, işte o Rabbim, yaratan Rabbim, insanı Rabbim yarattı. Neden? Min <gülüyor> alak bir kan pıhtısından. Kan pıhtısından yarattı insanı da. Yani burada Peygamber Aleyhis Hazretleri ne? İnsanın ilk hali bildirildiği barca. İnsan aslında demek ki bir kan pıhtısı halinden bu geliyor. İkra ve Rabbü İkra yine okuyan Muhammed, ve Rabb-i Ekrem, Ekrem olan Rabb'in ismiyle. Ekrem, en büyük kerem sahibi. Yani kerem, karşı beklemeden bol nimet vermek. nimetin sonu olmamak. En büyük kerem sahibi olan, Rabb'in ismini oku. Ellezi alleme bil kalem. Ve Rabbi insanlara kalem ile yazmayı da öğretti. Bakın ne kadar varlık varsa yani cinler dahil muhteremler, bakın cinler dahil hiçbir hayvan kalem yazı yazamıyor, yazamıyor. Bu yalnız insana mahsus. Allah insana böyle yaratmış. Allemel insane malem ya alem. Bu okudu böyle şey. İlk gelevay 5 ayet-i kerime geldi. Allemel insane Allah insana bildiriyor malem, yalem bilmediklerini insan yine doğduğu zaman hiçbir şey bilmiyor insan. Hiçbir şey bilmiyor insan bilmiyor ama Rabbim kişiye, bir ilim sıfatını vermem, vermem kişiye insan öğreniyor bunları. Zebra Aleyhisselam bu beş ayet-i kerimeyi okudu peygamberimize şimdi bunu tabi anlamamızda çok güç mütürenler yani bu konu beni çok üzüyor, anlatamıyorum diye böyle. Bu beni çok üzüyor, bu konu üzüyor böylece. Yani Cebrail haşa bir gerek gibi okudu da, elindeki bir kağıda da sanki. Öyle değil bunun altında. Yani bir defa bir melek görmek başka bir konu. Bunun için bir örnek vereyim sizlere. Bir gün sahabeden biri ki peygamberimize Ya Allah ne oldu dedi. Yani öyle büyük melekten değil de sıradan bir küçük melek görmek istiyorum ben yarısı Allah. Ne olur şefaatçi ol da bir melek bana görünsün. Peygamber döndü diyor ki ona görmeye senin gücün yetmez dayanamazsın bu arada. Yarısı Allah çok istiyorum. Ama gözüne zarar gelebilir. Olsun yarısı Allah gözün feda olsun bir melek göreyim. Tabi orada de var Peygamber etrafında. Peygamber bugün meleğin birine bak bu böyle istiyor. buna bir görün bakalım. Melek asil suretinin nuran böyle birine tecrü ettirince meleğin nuru o kişinin gözün nurunu aldı beleşe. E bunun örneği var. Mesela güneşe bakamıyoruz. Güneşe bakamıyoruz. Demek ki fazla işte güneş, bu göz bu göz Maddi göz, maddiye bakamıyor. Maddiye bakamıyor. Ve tabi nur gözün aldı böylece. Yani en küçük meleği görmeyi bile onun gözü dayanamadı böyle. Dayanamadı böylece. İşte Cebih Aleyhisselam Hazretleri, meleklerin hocası, peygamberin meleklerin böylece. En büyük meleklerin dört melekten biri Cebih Aleyhisselam. Ki Cebih Aleyhisselam Hazretleri, bir kanadını taktı, bir kamunun yedi kasabasını böyle havaya kaldırdı, tutuyor havada. Ve evet. denin böyle ya Cebrail, teşhir hur yere. Teşhirli yere vurduklarında. Evet. Yedi büyük şehir, ye şehir, ilçeleri, nahiyeleri, köyleri, dağları, tarla ovaları ile beraber böylece. Beraber yedi kasabayı bir gölün bulunduğu yer. Ta derinden kaldırdı. Bir semaya kaldırdımsa. Bir semaya kaldırdı tutuyor şekilde belim çir vur dedi. Çir vurdu bu şekilde. Böyle. Bakınız bir kanadıyla 600 kandı var. Böyle büyük muazzam bir melek Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselam adetleri özel olarak yetiştirildiği halde ilk Cebrail'i gördü. İlk gelen vahid'e. Allah kelamında böyle. O Kur'an'ın Cebrail'den peygamber okunuşunda okunuşunda, o haravet, feyizle, peygamber tema başladı böyle. Sayın Gribon peygamber seyirme başlığı peygamberi, peygamber başlığı peygamberi, cevrasından tabi kayboldu, peygamber baktı ki, kendi kendine değil peygamberimiz i̇şte Öyle acayip bir adet peygamberimiz, her tarafı ter peygamberimiz. Bu azam kızarmış, terlenmiş, korku içerisinde, peygamberimiz acele acele, aşağı eve gideyim dedi ama Öyle ki peygamberimiz de artık muazzam bir feyiz halinde. Eve geldi ya Hatice ben çok korkuyorum Hatice bana bir şey oldu. Ne oldu ya Muhammed? Tabi eşi hanımı. Ya Hatice bana bir şey göründü. cevran göründü ama kendini tanıtmadığı da. Henüz daha tebliğ görevi verilmedi kendisi ama daha. Belki. İlk görünüşü bu. Bana bir şey ya Hatice korkuyorum ben. Dedi ki, Yağmur korkma. Allah'ın özünü gözüttüğümdesin. Korkma dedi. Onu Amculu Vahatişe Validemizin, Varaka bin Nevfel diye. Çok yaşlı, iki gözü kör olmuş. Bu kendine eski dinlere vermiş. Yani Araplar gibi put değilmiş. Putları bu belirsememiş. O zamanki Terörat'ı, İncil'i onları incelemiş, başlattığı incelemiş ki Allah-u vermiş bir manevi makam sahibi olmuş tabi kendisi ona gittiler sordu Veraka bin Nafel ya Muhammed sana nasıl bir şey göründü Onu anlatınca Veraka ağladı ya Muhammed sana görünen Musa'ya görünen namus ekberdir öyle der, demiş onlar yani Ceba sen insanın müjde ettiği son peygam olacaksın dedi ve şöyle dedi ah çekti bir ah Genç olsaydım da, senin insanların davete başlayınca, keşke ilk mümin ben olsaydım. Durdu biraz yine bir ah çekti. Ah ya Muhammed! Genç olsaydım da, kavmin seni Mekke'den çıkarırken, ederken yanında olsaydım. Peygamberimiz dedi ki, peki Allah bana peygamberlik verince, bu insanlar beni buradan kovacaklar mı? Eğer buradan çıkarsan böyle, böyle buyurdu. Allah bunu böyle bildiriyor eski dedi. Ama an tabii yetmedi. Peygamberimiz yetişemedi muhtemelen. Yetişemedi. Bu şekilde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne ilk vahiy geldi. Cebrail'e açıkça kendi astığı şeklinde gördü gö peygamberimiz. Tabii peygamberimizde değişim oldu. Olmazsa Cebrail Aleyhisselam gelmedi peygamberimize. Başka milletleri gelmeye başladı peygamberimize. Peygamberimize abdest almasını, namat kılmasını öğrettiler. Diğer milletlerin terbiyesine yetişti Peygamberimiz. Ama henüz davete emir almadı. Aradan bu şey üç seneyi geçti aradan beri işte. Yani önce Peygamberimizin kendi yetişmesi, o makamaya gelmesi, ki onu göğüsleyecek bir hale gelmesi Peygamberimizdir. Aradan üç sene kadar geçti, bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin dışında Mekke'nin dışında tabi kendi halinde peygamberin böyle. Hep ile beraber, ile beraber hatta buna şöyle tasavvufta fenafillah'tan beka billah geçiş deniyor buna böyle. Yani fenafillah'tayken o okul insan ilgilenmez. İlgilenmez böyle şey. Ki şu Allah'ın kapamaz böyle. Bir an kapamaz böyle. Kimse şey göremez. Veka denir, oraya geçişte kul hem Allah'ına beraberdir, hem kulları görebilir, terbiye de bir kulları edebilir. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Mekke'nin dışında yine böyle, Allah diye yanarken böyle şey, işte, o tefekkür halinde, zikrullah halinde Peygamber ederken, yine Peygamber'e bir anda ses duydu, Ya Muhammed diye, başını kaldırıp baktı, yine orada Nur Dağı'nda gördüğü meleği yani Cevail'i ört Peygamber. Yerkek arasında. Fakat Peygamber titreme yine geldi. Peygamber titreme geldi. Korku geldi. Eve geldi. Ya Hatice desturuni desturuni ört Hatice beni. Hem ateş hem üşüme. Peygamber titreme geldi. Peygamber terali geldi. Ya Hatice ört beni ört. Hatice Validemiz mübarek Allah'ından razı olsun muhteremler. Onun ayrı bir yeri var İslam'da böylece. Yani İslam'ın ilk ve en karanlık günlerinde Resulullah Peygamber e sahip çıktı böylece. Ya Muhammed dedi. bize mi yadırdı böylece. Oturdu. Peygamber başını dizine koydu. bize örttü böylece. Örttü. Biraz sonra gece Ebu geldi. Yani göründü. Artık kendisini tanıttı. Ya Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin, ben Cebrail-i diye tanıttı ve şu ayet-i kerime getirdi. Müddesi suresinde, başlarında. Bismillah. Ya eyyühel müddeshiruh. Ey örtüye bürünüp yatan. Kum, kalk kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Kalk. Ayağa kalk. Buraya kalk. Göreve kalk. Allah yoluna kalk artık. Vazifeye kalk. Hemen peygamber peygamberize onda her şey verildi. Peygamberize verilir. Peygamberin e peygamber e onda kendisini bildiği, peygamberini e bildiği, peygamberin e onda ilimler verildi, verildi. peygamberden korku gitti. Hemen peygamber e ayağa kalktı. Hacı valemize bakıyor. Peygamberimize tabuğu cebeli görmüyor. sesini duymuyor. Ama cebaş deremin girdiği yerde bir hava değişirmiyor. deremde. Onun geldiği yerde hava değişmiş belirince. Çünkü o kutsal rüya belirince bir ruhal hal alıyormuş. Bunu secdat çabalamış. Bunu secdi. Peki ayağa kalkınca böyle bakıyor. ayağa kalktı, devam etti. Fe'en'dir, fe'enzir. İnsanları imdara başla. İnsan imana gelmeyenleri Allah'ın azabıyla korkut. Onlara bunu haber ver. İnsan boşluğu yarattı olmadı. İnsanın bir görevi var. Allah kulu edecek. İşte imana gelmeyenleri onlara korkutmak başta. Ve <actively> Rabbeke bir. Rabbine tekbirli an Hemen Peygamber Aleyhisselam adetleri ayakta Allahu Ekber dedi. Haçhanemiz o da aynen tebrik etmeye getirecek. Et, et, et, et, et. O da Allah ekber <gülüyor> deyince tabii o da bir hava değişti. Allah'ın Resulü peygamber Allah'a <gülüyor> ekber diye. Yani en büyük Allah'tır. Mevlam peygamber bunu böyle emretti. Her zaman söylüyor geldiği kadar Kur'an Allah keram cennet Kur'an'daki her bir dizi, ayetlerin, sıraların, şeyleri hepsi bir ilahi hikmete bağlı bununla bakınız. Mevlam buyurdu, peygamber ilk olarak emir buyurdu, insana inzara başla, yani göreve başla, insanı davete başla, arkadan ve rabbeke bir, Rabbin teybir an Allah-u Neden? Yani en büyük Allah'tır. Kadir peygamberlik tabi. Karşı gelenler olacak, seven olacak, sayan olacak, taşlerin olacak, hakaretler olacak. Yani her şeyi katlanabileceksin. Neden? En büyük Allah'dır. Kimse korkmayacaksın. Vesliya beke fetahhir. <gülüyor> Arkada Mevlam şu emir verdi. Elbisenin de temizle. Elbisinin temizle. Artık peygamberimizin içi temizlenmişti. Nur dışı böyle Bedeni temizdi, içi her şey temizlenmişti. Ne kalmıştı? Tabii o gün koşullarda çöpten yollara atılıyor, kan oluyor, hayvan kesiyorlar, pislik oluyor. Yüzde başta pislik olabiliyordu. Ve lambıyordu, elbiseni de temiz tutacaksın. Ve rücze fehcür. Her türlü puttan kaç sakın. Her türlü putlardan ondan kaç Kork karşılardan. Vela temdün testeksir. Bir şey nimet verirken karşılığında sakın bir şey bekleme. Fazla bir şey bekleme. Yani peygamberin görevini yaparken ve insanların işleri irşad ediyorum. Allah'a davet ediyorum. diye Onlardan sakın bir şey bekleme. Allah buyurdu. Sen onları davet etsin Allah yolunda. Bütün imkanını kullanacaksın. Buna rağmen onlar dil bir, bir şey beklemek icabında her türlü ezacı cefaya da, da katlanacaksın. Arkadan melek son şunu buyurdu. Aitkerim buyurdu. Velirabbike fasbir. Ayetlerini ben nasıl geliyor böyle, sana geliyor. Melek fasbir. Buradaki veli, buradaki lam çok ince anlamı var lamurda. lam burada. Lamı tahsis deniyor. Yani hasreten, özellikle Rabbin için sabret, fasbir. Sabret böyle şey. Yani peygamberi görevi, kolay değil muhtemelen, kolay değil böyle şey. Çok büyük makam böyle, çok yüce makam, manevi makam, ebedit alemin büyük makamı, ama dünyada çok ama çok güç makam, evliyalara benzemiyor böyle. Evliya bakıyorsun, çekin bir dağ mağaraya, zik ediyor bak, evliya kolay. Ama peygamber değil bu şekilde. Değil melece. Mevlam buyurdu sonunda Veli Rabbike fas bir Rabbin içinde ama sabit böyle. Kızmadan, gönül kırmadan, bıkmadan, üşenmeden, bir şey aradan bir fetih yapmadan görevi devam. Cebu Aleyhisselam bunları tebliğ etti, gitti. Odada bir peygamberimiz bir de hanımı, Hatice, Valim annemiz Allah'ın razı olsun, ikisi beraber oldu. hatice valimiz o da manevi halde hallendi o anda böyle. Tabi bir Cebrail aleyhisselam bir artık bir peygamber bakımına geçti Allah'ın Resulü ikisinin arasında o da bir feyizlere kalk oldu, o da manevi halleri haldi, güzel bir hallere geçti kendisi de peygamber aleyhisselam bakıyor aleyhisselam Ne oldu bakalım? Cebrail gidince gitti anlaşıldı odadan o hal daha değişti anlaşıldı döndü peygamberimize ya Resulallah yok ya Muhammed onda. ya Muhammed e, ne oldu bir şeyler oldu burada ben göremedim duyamadım ama bir şey sezdim ya Muhammed ne oldu burada peygamber döndü şu an ya Hatice Allah Teala gibi bir yetim kuluna peygamberlik verdi o dönemde Mekke mükeremede... ...yetimlere aşağılanırdı. hor görülürdü. Bunun için işte peygamberimiz de öyle büyümüştü. Öyle büyüm herkes Herkese aşağı aşağıya görüyor Görür. Anne babadan, anneden, dededen... ...yetim üstten yetim bu şekilde... ...peygamberimiz bence. Gördük ki ya Hatice... ...Allah tanrı beni yetim kuluna peygamberlik... ...verdi Rabbim. Cevâslam az geldi... ...Allah bana emir verdi... İnsan davete artık emrolundum. Bu göre başlayacağım. Döndü ya Hatice. Önce senden başlayayım ya Hatice. Bu davete. Gel ilk Müslüman sen ol. Dedi ki Hatice Validemiz, Ya Muhammed Zaten ben seni bunun için evlendim. Ben rüyasını görmüştüm. Rüyayı biliyorum peygamberde. Bana peygamber ilim verildi. Rüyanı biliyorum. Tamam. Peki Hatice sordu ne diyeyim, ne yapayım şimdi yahu, nasıl olacağım? Peygamber oturuyor yanında, dedi ki, söyle Hatice. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resülühü. Tabi Peygamber beraber, Hatice annemiz de Allah'ın razı olsun, ilk beraber bunu anlamını bilerek, kalben tasdikli inanarak, yani Allah'tan başka ilah yok. O da İlah, O'nun ruhiyet, Mülk O'nun, emir O'nun bakın, Hakimiyet O'nun verecek, her şeyin hem tasarrufunda. Ve Peygamber'in kulu ve Peygamber'imize Hazretleri. Hacıhanı mesela bunu bir defa söyledi ama muhteremler, tabi nasıl söyledi onu Allah biliyor, onu biz bilemeyiz ama yandı, yandı, yandı böylece. Allah diye yandı böylece, bütün hücre yandı böylece. Haçıhanımızda bir cecbe geldi ağlama başladı böyle. Ama keşke ağlayabilsek bizler. Onun gibi değil de onun milliyede bir ağlayabilse keşke böylece. Öyle tatlı bir ağlama böyle. O ağlamanda bir feyiz e böyle. Öyle bir ağladı böyle. Yandı Allah deretten epi ağladı. Kendine geldi. Ya Muhammed peki şimdi ben ne yapacağım Rabbime? Yeni Rabbim yarattı. Ya bir tane benim, sen peygamber isim peki meşhur ne alacağım? Ne bir görevim var benim? Yatice önce bir gusül bakalım, bir bakalım şeye, bir baştan aşağı bakalım, bir gusül bakalım bu şekilde, oradan kaldım o Hemen banyoya girdi. bir gusül abdestini aldı, hemen suyundan çıktı, dışarı çıktım. Peygamber öyle ki yatice şimdi iki egret namaz kıracağız bu İki iki namaz kılacağız. İslam'da ilk kılınan cemaatle namaz bu. Namaz peygamberimiz Allah'ın Resulü peygamberimiz İmam oldu o O Hatice annemi Allah'tan razı olsun ilk cemaatı peygamberimiz ilk sahabe ilk medine ona cemaat oldu. iki rekat namaz kıldılar. Ama ne kadar sürdü acaba? Nasıl bir namaz oldu acaba? Yani melekleri alatan bir namaz. Öyle Allah huzurunda Allah diye yana yana yana, yana böyle şey böyle. Öyle feyizle hikayet namaz kıldılar. Elhamdülillah peygamberimizin ilk ümmeti sevdiği hanımı, eşi oldu böylece. Oldu. Biraz sonra Haz Salih odaya girdi. Haz Salih peygamberimizin evinde bulunuyor muhteşemde. Hikmeti şu yedi, Ebu Talip peygamber amcası son zamanlarında çoğu bir fakirliğe düştü. allah Hikmeti tabii tabi fakirleşti. Çok çoğu kalabalıkta. Peygamberimiz daha henüz peygamber olmadan önce bu durum olmuştu. Peygamberimiz amcası Abbas'a gitti. Onun hali iyiydi. Dedi ki amca Abbas, bak dedi ağabeyin evi talibin durumu dedi biliyorsun Baba mülkü elinden çıktı. E, Çok evinden zor geçiniyor. Çoğu çoğu kalabalık dedi. Onun bir olduğunu sen al birine ben olayım evimize de kişi bana bir yardımımız olsun. O da peki dedi, evet i gelirler. geldiler. Derler durum bu şekilde. Dedi ki bu ukayla bana bırakın oğlum işte Bu ukayla. ukayla bana bırakın dedi. Kal alın dedi böyle. Peygamber Hazreti Ali'ye aldı. Çürük da. Hazreti Abbas da Hazreti Cafer aldı. Cafer tayyar. Uçan tayyar anlamına geliyor. Tamam ayrı konuştun değil mi? Bunun için Hazreti Efendimiz çürük yaşında o gün hastalı tam on yaşındaydı o güne, on yaşındaydı. PK evinde bulunduğu için tam böyle namaz kıldılar PK hastesini. Hastalı odaya girdi. Baktı henüz daha namazdalar. Namaz bitmiş ama namazdalar bak ya. Ya namazda, namazın feyzinde. Onun zevkine namaz böyle. Ondan kapamıyorlar böyle Nasıl bir insan çok güzel rüya görür de? Hele nasip olsa inşallah, inşallah Allah nasip edilir inşallah. Bir insan rüya, peygamberi görse, görse kişi uyandığı zaman ne yapar kişiye? Gözünü kapar ve insan böyle. O hali kaybetmemek için böylece, o durumda böylece. Hastalık baktığı ki bunlar bir, güzel bir halde. Sordu, ya Muhammed ne yapıyorsunuz? benim döndü, ya Ali. allah Teala bana peygamberlik verdi, ya Ali. Az Cebu Selam geldi. Bak bu Hatice yengen ilk Müslüman iman etti. Gel sen de Müslüman ol ya Ali. Artık bu putları, putları bırak onları. Allah dirir de kerimeşe de getir Müslüman ol. Tamam, aslında bir şey gibi durdu 10 yaşında ama çok zekiymiş ama. Yani yaşının çok ötesinde aklı varmış. Şöyle durdu. Dedi ki ya Muhammed benim babam Ebu Talib var. O bana tembih etti. Ona sormadan bir şey yapmayayım diye. Eğer bana izin verirsen gideyim Ebu Talib'a e bir sorayım mı? Olur Ali. Babana git sor ama Allah emri bu iş gizli tutacağız şu anda. Açık idave etmesin bana. Kimse söyleme. Hastalıklı dışarı çıktı. İlk adım yürüdü, durdu. Aklına geldi beni kim yarattı? Allah yarattı. Allah yarattı. Ebu Talib'un abuna haber var mı diye? Yok. Ben kime döneceğim öyle istedim? Allah'a döneceğim. Mülk kimi? Allah'a mülkü. Ebu Talib kim oluyor? Dönde geldi. Ya Muhammed ben karar verdim. Müslüman hocam dedi böyle. O da elhamdülillah kerime getirdi. O da bir yıkandı. ikiye namaz kıldı. Elhamdülillah iki kime o peygamber. Biri çocuk biri kadın böyle işte. Sonra Hazreti Bekir Sıddık'ın imanı. Hazreti Bekir Sıddık. Hz. Bekir Sıddık Hazretleri peygamberimizin arkadaşıydı daha önceden de. Görüştürlerdi, birbirini severlerdi. Ruhlar sevdiği için. Hz. Bekir de o cahiliye döneminde de putlara tapmayı anlamsız görüyormuş. Düşünüyormuş, bu patları, putlara benim babam yaptı, dedem yaptı bunları. bunlar. Bunlar bir dağda taştı bunlar. Bu taşın üzerine çabanlar basardı, develer pislerdi, atlar, pisler bunun üzerine vereceği. E ne işin bundan kutsallaştı bunlar? Bunu kabul etmemiş kendisi Yani bu putusunun ötesinde, bu Yaradan Allah'ın gerçek bir dini vardı diyen, düşünüyormuş, tabii ki ne bulamıyor bunu. Yine Hazreti Bekir Hazretleri, çevresi geniş ve kültürlü bir günler Zengin tüccar olduğu için, Dış ülkeye gidiyormuş, Şam'a, Yemen Efendi'ye gidiyormuş. Tabi daha çok gölgüsü veren varmış kendisinin. Mekke'de ağırlığın bir kişiymiş. Tam Peygamberimiz Aleyhisselam üzerine o vahyin geldiği günün akşamı Hazreti Bekir yatıyor ama gözüne uyku girmiyor. Başa düşünmeye bu insanları yaratan niçin yarattı acaba? Boşunu yaratmaz, Hikmeti vardır. Ona karşı ne yapmamız gerekiyor? Hâkim nedir? Ah bunu bulsuz birsem de Allah Teala'ya bütün varlığımı sarılsam, ama yapacağım birsem. De? Böyle geçiyor, uyuyamıyor gece. Şöyle karar veriyor. İnşallah diye sabah olsun. Ben de arkadaşım Muhammed'e gideyim. Onunla bu işi bir müşaver edeyim, danışayım, görüşelim de bir karar verelim bakayım bakalım bak. Ne yapalım bakalım diye bu şekilde böylece. böyle karar vermiş. Şimdi sabah oluyor, evinden çıkıyor, peygamber gelmeye başlıyor. Peygamber Aleyhisselam adetleri de o anda peygamber karar vermiş, Allah bana bu görevi verdi, artık göre başlıyor dışarıda. Tabi her şeyin bir, yani acemi kelimesi kullanmayacağım burada da, bir başlangıcı biraz tabi daha riskli oluyor, korku şey oluyor, değişik oluyor böylece bir, peygamberimiz de Kendini çok küçük görüyor. Kendini aşağı görüyor kendisini. Yani ben peygamberim deme hayır değil insanlara karşı. Acaba bunu kime nasıl söyleyeyim? Ben kimim ki peygamber olacağım? Peygamberimizi düşünen Taşınıyor. Önce yani ben bunu diye Ebu Bekir'e tek veymekum konu bu şey. Peygamberimiz Ebu Bekir'e doğru çıkıyor, evine çıkıyor. O da peygamberimize doğru geliyor böyle. Yolda karşılaşıyorlar. Tabii Tabi kader vardır. Takdir bu. Allah'ın takdiri bu. Karşılaşıyorlar. E, Buki, Peygamber karşısında gördü. Tabi sevindi. Tam karşılaştılar. Tabi o güne göre neyse usulü selamlaştılar birbirlerine. Peygamber soruyor. Ya bak nereye? Ya Muhammed ben sana geliyordum. Ben sana geliyordum. Peki oturalım zaman burada? Hemen otururlar. Çekilirken oturuyorlar bu şekilde. Dedi ki Bekir ya önce sen söyle bakalım. Nişte bana geliyordun? Önce sen bakalım söyle. Söyleyeyim Ebu Bekir. Ya Ebu Bekir. Beni biliyorsun bak. Ben en aşağı bir insanım. Yetim büyüdüm, fakir büyüdüm. Böyle Böyle bir kişiyim. Ama Allah Teala bana dün peygamberlik verdi. Yani Risalet denen kısımları verdi. Bana Allah emir verdi. İnsanlar hakkı davete başlaması için bana görev verildi. Ya Übeyir, düşiyim taşındım. Senden başlayayım diye karar verdim. Bu insana geliyordum. Hazır Bekir hemen ya Muhammed elini ver. Ben hemen iman çağırana dedim öyle şey. Diyeyim şöyle arkadaşlar dedi ki, kimi iman davet ettiysen ilk ilde tutuldu, geri çekildi. Ağzını, dilini yutundu, bir karar veremediler böylece. illa Ebu Bekir mi? Hacı Bekir böyle. Hiç tereddütsüz böyle. Hiçbir şey yapmadan böylece, elini ver Ya Muhammed dedi, hem orada kerimeşleri getirdi, Müslüman oldu. Sonra dedi ki, Ya Muhammed dedi, Peygamberimiz. Önceki peygamber de dedi, mucize getiriyorlarmış, duyuyordum. Allah Teala sana peygami verdiğine göre e tabii sen mucize gösterebilirsin herhalde. Ama bunu şakkoş koş mu iman etmesine? Bekir sordu. E sen de bir mucize gösterebilir misin? Yani ben akım gidermek için. Şıyamıyor diyor Bekir. Bundan 20 sene önce bir rüya görmüştün ya. Ya görmüştün ya. Nasıl rüya görmüştün? Götu ayınmıştı bence. Ey Bekir evine. Ayınıyor. O ay her tarafı Mekke'de dağılıyor. Yine hepsini ayrılıyor. Ay en sona bakıyor, evinde kalıyor. Burayı görmüştün ya, hazır bir Rüyayı görmüş, şan da bunu tabir ettirmiş o zamanlar. Ona öyle demişler ki, bu olsa olarak son peygamberin nuru olabilir. Ve o ay senin evinde sabit kaldığına göre, ondan sonra son yana halife olabilirsin demişler kendisine. Efendisi. Tabir etmişler, iyi tabir etmişler. Yani durup olabilmiş onlar da. Heygam'e buyurdu. Ya o Bekir "Ben görmüştün ya" deyince hazı bir de ağlamaya başladı. başladı. Zaten Hazo Bekir o cahil durum yaşa yetiştiği halde o ki insanların pisliğe karışamamış o böyle. Onun ruh âlemindeki fıtatı, temiz ruhu bozulmamış belli Alkol Alkolizm fuşa fuhşa böylece yalan o da söyleyemezmiş, Bu da benim semaymış temin fıtığı almış kendisinin. O da elhamdülillah peygamberimizin yanında Müslüman olduğu, imanat peygamberimizin üç tane sahibi oldu. Tabaz ve Bekir hazretleri de öyle emanetti ki imanın zirvesine bir anıt çıktı böyle. Yani bir evliyollah bak ortaya. Bizim insanda bile sıralan bir şey. Bir Allah, hatta zamanın kutbu azamı evlilerin başı milyonlar sene ibadetse o makama çıkamaz böyle. O makama çıkardı Bekir'e. İçi dışı bütün zerreleri iman etti böyle. Allah, Allah de Allah. yandı beklik. Öyle tatmin oldu ki artık aradığını buldu gönlü. O hale geldi. Peygamberimizin bir de azatı kölesi vardı. Zeybin Harise diye. Dördüncüsü o nasip oldu. O iman etti muhteremler. Şimdi peygamberimizin biri kadın, biri çocuk, ikisi erkek dört tane ümmeti sabit olup o peygamberimiz. Hazreti Bekir evine gitti. Hanımını kızı Esma. Onu ona da aşağı daha çocuk, küçük. Onu da aldı, ona geldiler. Yani babası bana gelmedi ya Bekir'e. O çok geçi bana geldi babası. Hazreti Bekir baktı ki Artık her şey tatmin oldu böyle. mutluluk buldu. O anda cenneti verseler, cenneti istemez belki de. Yani cenneti aşan ruhsal bir tat Öyle mutluluk, saadet. Her şey kendisine böyle. O kadar cezbe. Öyle cezbe. O da iki kez namazını tabii kıldı. Namazdan maazdan feiz aldı. Aldı ama aklına geldi. Bak bu kadar bir güzellik var. Allah'ın böyle hak dini var böyle şey. Ama derin sen ne olacaklar? Onlara da bundan nasip olsun. Gittik Kabe'ye oturdu. Yanına Hazreti Osman geldi. Peygamber'in sonra damalığı Osman. Bin Afan Hazretleri. Yanına geldi. Ona açtı bunu. Ya Osman. Hazreti Osman o da Hazreti Bekir'e yakın arkadaş. O da tüccar. O da görgülü. O da çok hayalı terdiyeli böyle. Yani fıtratını koruyanlar bunlar böyle. Pişlik içerisinde. Ona durumu açtı. Hz. Osman'ın bir anda gönlü kaydı oraya. Ebu Bekir ne olur? Beraber gidelim Muhammed'e de. Ben de Müslüman olayım işte be. Daha sen söyleyince işim değişti benim beye On Onun geldi. O da Elhamdülillah Peygamber'in sohbetini dinledi. O da Elhamdülillah Müslüman oldu. Araka'dan Adım ve bu şekilde 4 kişi daha geldiler. Ve 5. kişi beraber Elhamdülillah bunlar Müslüman oldular. Peygamberimizin sekiz tane erkek, erkek bir de kadın olmak üzere dokuz mümet olup Peygamber Hazretsinin. Berlam buyurdu Peygamberimize işte billah da bima tümer Berlam buyurdu. O güne kadar artık hep gizli davet, hep gizli gizli davet. Berlam buyurdu ki Peygamberimize ya Muhammed artık alıştım buna görev alıştım böyle. Tabi zor, kolay değil böylece. Kimi tercih diyor, hakaret ediyor, üzerine varıyor. Her şey yapıyor, Peygamber yapıyorlar. Gizli gizli olduğu halde velham buyurdu, aç bunu yap peygamberimize. Emin ol tabi, peygamberimiz geldi, Kabe'nin yanına artık. Çıktı bir yere, peygamberi asfasları insanların davete başladı. Açık davete başladı. İşte o zaman kıyamet koptu Mekke'de muhteremler. Kıyamet koptu Mekke'nin mükerremede. Ebu Cehiller, Ebu'l ve Utbe Şehbe gibi, böyle, Ebu Süfen gibileri... artı muazzam İslam karşısında dikildi bunlar. Dikildiler böyle şey. Neden böyle oluyor? Allah'ın büyük bir peygamberi... Niye onlar hemen bir şey yapamıyor? İşte adı cemaatimiz... ...Hak dinindeki usulü bu böyle şey. Hak böyle geliyor böyle şey. Ne kadar peygamber gelmişse bu dünya küreyi arıza her peygamberin görev bel olmuştur. Böyle işte. Her peygamber sıradan bir insandır, zayıf bir insandır. Neden? Bir peygamber diktatör olsa, bir imparator şah padışı olsa, tepeden baskıyla olsa, o zaman imandaki sırrı gaybiyet gidiyor o zaman. Işte. İnsanlar zorunlukla inanıyorlar, hiç inanmıyor zorunlukla. İşte bunun için, İnsanlar kendi isteğinle iman gelsin diye ben böyle koydum bu şekilde. Hak din bu şekildeyken böylece, tabii hak dinin dışında ne kadar saplıklık varsa, adı din olsun, idoloji olsun, rejim olsun, ne olsun olsun böylece, hak dinin dışında ne kadar saplıklık varsa onların da her biri baskıya dayanan bir şeydir budur. Onlar her biri de böyle. Hep böyle gelmişler. Onlar böyle yukarıdan tepeleri ilme baskıyla, zorbalıkla, işkencelerle olmuşlardır. İşte Mekke mükerremede de Allah'ın son peygamberi, hak peygamberi Aleyhisselam Hazretleri, o aşağıdan alıyor, ayaklarına gidiyor, yalvarıyor, mucize gösteriyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, onlara her şeyi açıklı açıklıyor. Ama öyleyken Mekke'lere gelen müşrikleri Pütalanı korumak, rejimlerini korumak adı altına İslam'a saldıra başladılar. Tabi Peygamber'e karşında sözle, fikirle, bilinçle karşı gelemiyorlar. Peygamberin Kur'an okuyor, Allah kâmini okuyor, Peygamberin koreklerini e açıklıyor, mucize gösteriyor. Halk bir İslam'a koşacaklar. Ne yaptı bunlar? İslam'ın karşısında sözle bilinçle, ilimle karşı duramayınca işi zorbala başladılar. Baskıya başladılar. Ve işkence dönemi başladı Mekke mükerremde muhteremdiler. Önce iki kişi karı koca derler. Yasir ve eşi Simeri Hatun muhteremdiler. Simeri Hatun ikisi evet. böyle. Tuttular bunları. Bunlar garibandan Mekke mükeremede. Başkadan gelmişler. Kiloları gelmişler. O anda köle değillerdi ama Mekke'de yalnızlar. Arkaları yok, dayıları yok, kimseleri yok. Bunlara Müslüman Müslüm olmuşlardı ama. İslam tadını almışlar tabii, alıyorlardı. da. Bunlar çıkarın Mekke'nin dışına. işkence, iki üç iş yaptı bunları. Kızgın çöllerde kuma gömüyorlar, yollar, taşlı yolu hakikaten açsız bıraklar Olmadı olmadı. En sonunda zavallı ya böyle bir ayağını bir devenin kuyruğuna bağladılar. Ve bir ayağını başka devenin kuyruğuna bağladılar. İki deveyi tel etmek için yürüme başladılar. Tabii koca deve böyle. Develer yürüyünce hadi yasin oturan böyle. Ortam böyle böyle çatır çatır böyle ayrılırken ayrılırken yalnız Allah böyle. Allah dedi böylece imandan dönmedi. Şehit oldu böyle. O şehit olunca bu defa hanımı ona döndüren bu sefer imana çıkması için o kadar işkence yapıyorlar, yakıyorlar, her şey yapıyorlar, yapıyorlar. İslam'dan döndürenlerden La ilahe illallah, La ilahe illallah diyor böyle. Ama bittim bir halde böyle. aslı kalmış. Artık Ebu Cehil onun sabrına dayanamadı kafir, mevlun. Çıkardı koca şeyini, hançerini çıkardı. edep yana batırıp onu şehitin o İki şehit verdi. İşte adı cemaatimiz. Demek ki İslam dışında, İslam karşıtı ne kadar batı, sabık inançlar varsa bunların hepsinin metodu aynı devberleşiyor. Yani günümüzde de aynı, o zaman da aynı, daha önce de aynı. Değişmez bu kuralları, onların kuralları bu şekilde. İslam karşıtı, hal dilin karşısında çıkamayınca, fikirleri yetersiz, görüş edersiz kalınca, işkence baskıyla bu şekilde. Bir de bu arada Hazreti Bilal-i e Habeşli O da Habeşli dengelen bir saflık köle. Köle o anda kendisi köle. Efendisi Ümmü'yü bir haddelen Efendisi de İslam'ın en azgınlarından biri verecek. O kadar İslam'a düşman kendisi. tuttu kölesini Hazreti Bilal'ı çıkardan mekan dışına. O da günlerce çıplak kumları gemi üzerine taşları koyuyorlar. Onu ibliler yerden çekiyorlar böyle. Yerden çekerken üzerinden taş koyuyorlar böylece. Tabana böyle kumlar, çakıllar, dikenler bütün sığıra bir böylece. Çekince böylece o bütün delilere parşmanda her taraf kanca içerisinde fakat tabi dönmüyor. Ne diyor? Allah bir, ehad, ehad. ehad. Allah bir. Allah bir diyor. Ne putran kabul Bunları ibbaladılar. Çünkü ne verdiler? Bunu sürüklen bakan mekese okunabilir. Sürükler bunu çekiyorlar, yaralı haşha çocuklar böyle koşuyorlar, çekiyorlar, hasib zaten hale halde böyle düşüyor, çekiyorlar, sürükliyorlar. Tam o anda Hazar Bekir karşına gelmiyordu bunu gördü. Baktı bir kabalık ama hasibler yerde yatıyor ama artık bitkin bir hale gözleri kapalı. E had, e had, Allah bir. Allah bir diye o kadar böylece. Son aylarında Hazreti Bekir sordu, kim bunun efendisi sahibi? Ümeyye bin Harf dediler. Nerede o? İşte burada. Döndü ona Hazreti Bekir. Ya Ümeyye, bu senin kölen mi? Benim kölem. Sen bunu satar mısın? Satarım. Ne istiyorsun buna karşılık? bu yerine bir beyaz köle, bu esmedi Karay'da, Habeş'te, bunun yerine bir beyaz köle, bir on altını daha isterim, hek. Yanlış köle varmıştı Müslüman on muşunun daha onu verdi onun hemen verdi. Hazibil kurtardı onu bu şekilde. Yümeğe güldü. Hey Eb abi Ebu Bekir be, ben ben sen tüccar akıllı zan derdim. Aldın sen bu işte? de ya bu kara kuru bir köle zayıf bir köle. Bunu ben beş aldı satacaktım ben hece. bak Baksın on verdim diye ne köle verdin? Dedi ki onun işini ben bilirim. ben hece. Sen aldandın. E, yüz altını verirdin mi ben ona buyurdu muhteremler. Bunu aradan, orada azalt etti tabii kendisini. İnşallah muhterem cemaatimiz, tavbu bitmez konuları böylece, yalnız, İslam'ı inşallah bilelim muhteremler. Bir kısa, bir kısa anlatayım, bırakayım işte, haftaya devam edelim inşallah. Bir Yahudunun biri, bir kasabaya yeni gelmiş. Ev olmak istiyor oradan. Kirada oturur o zamanlar, yok mu kiracılık? Ev olmak istiyor ev arısı soruyor ama güzel sağlam ev olsun böyle diye istiyor. Buna güzel bir evi gösteriyorlar. Eve bakıyor dışarıdan ev çok belli, ev güzel. Girdiler kapıyı sahibi çıkıyor. Ev sahibine evin fiyatını sormuyor bakınız. Şunu söyleyince bu evi sen mi yaptın? Babandan mı kaldı? Efendim ben yaptım efendim. Yeni gör yaptım. Ta, alamam ben Ne oldu? Alamam. Dönüyor. Niye alamazsın diyorlar. Eğer babadan kalsa hükümeti bilme atardı, anlaşıldım verdi ya. Amaki emen çekmiş, alamam diye. Şimdi aziz cemaatimiz İslam'ın kirisini çekmedik, hatırlam. Muhterem. Çekmedik, Yani kendi şahsım söyleyeyim, hatırlamlar Allah korusun. Yani sıcak odamızda yazın da Erhan'da musluktan güzel su akıyor bir şırır şırır da bir abza mı üşünüyoruz, Alıca mahatum böylece. İnşallah ben öğrendiğimizi yerinde işte inşallah. Dilleri Fatiha.